94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programından herkese günaydın. Saat 10.38 canlı yayındayız şu anda. Evet hızlı bir giriş yaptık bugün. Konuğumuz sayesinde bugün Playlist'i kendisi oluşturuyor Iron Maiden'la başladık. Zula Hanım, ne dinlettik dinleyicilerimize? Ee, şu an dinlediğimiz parça Iron Maiden, Ages High. Evet, Ages high ile başladık. Bugünkü programa Iron Maiden'dan Black Sabbath'la da çıkış yapacağız. Eğer vaktimiz elverişli olursa... Zulaalan'ın bugünün konuğu bir resim sergisini konuşacağız. Aslında çok taze, o yüzden bu kadar aslında güncelde bir şey yapıyor olmakta açıkçası programcı olarak son derece hoşuma gidiyor çünkü bu akşam açılışı yapılıyor bu serginin Zulaalan'ın evet. kişisel sergisinin ee, hemen başlayalım çünkü bu serginizde Zulaalan'ın portrelerde başka bir bakış açısı var diğer eserler, diğer sergilerinizle karşılaştığımızda evet. bu bakış açısını biraz konuşalım nasıl farklılaştı portreler. Bu portrelerin e, farklılaşması aslında şöyle gelişti. Yani bir önceki çalışmalarıma baktığım zaman orada e, portreleri ben kendim ele alıyorum ve e, çok klasik anlamda bir hani herkesin bildiği bir portre çalışması e, sunuyordum bugüne kadar. Ancak e, bu süre gelen zaman içinde dönüşmeye başladığını hissettim. Özellikle bu serginin hazırlıklarında şöyle bir şey gelişmeye başladı. Ee, resimleri bana poz veren, ben modellerim e, demeyeceğim tom, tam olarak... ...çünkü e, çoğu arkadaşım ve yakınım insanlar onlarla birlikte oluşturmaya başladım. Yani kurgusal açıdan e, resimler... E, birlikte çıktı. Dolayısıyla e, bu serginin böyle bir farklılığı var. Daha önceki çalışmalarıma göre. Çok güzel. Ee, peki diğer sergilerinizde bu anlamda aslında bir farklılık barındırıyor. Bildiğim kadarıyla sadece yağlı boya eserler sergilenmiyor sergide. Evet. E, onun haricinde füzen çalışmalarım var. E, desen olarak e, füzen çalışıyorum. Peki neden Onlarda böyle bir da, e, böyle bir özürlerini tercih hı. ettiniz? Yani yağlı boya portrelerle birlikte füzenin sergilemeyi neden tercih ettiniz? Şimdi desen hiçbir zaman hayatımdan çıkmış değil. Çünkü desen benim temel eğitimim olduğu için ve yağlı boyalarımı da besleyen önemli bir alan olduğu için sürekli olarak desen yapıyorum zaten. Dolayısıyla desen benim işimin bir parçası. <gülüyor> o yüzden de hiçbir zaman yani daha önceki sergilerimde de e, sayı olarak az da olsalar mutlaka desen koyarım. Aslında biraz izleyiciyi bir anlamda mutfakla da karşılaştırıyorsunuz diyebiliriz. Evet, evet desen önemli çünkü desen tamamıyla saf bir alandır yani e, desende e, oynamalar e, yapamazsınız e, orada her şey çok net kendini gösterir. E bu anlamda da izleyiciyle kurduğu iletişim de çok samimidir desene. Daha direkttir de diyebiliriz. Evet, belki. evet, direkt bir ilişki kurar. Evet. E, o anlamda da şu çok faydalı olacaktır. izleyen insanlara sizin e, resim biyografinize baktığınızda bir tarafta füzenlerinizi görüp diğer tarafta... Tamamlanmış yalbı portrelerinizi gördüklerinde aslında e, nasıl bir şeyden, yolculuktan geçtiğini bu anlamda daha iyi göreceklerdir bu iki şeyi e, yan yana görmekle. Aslında e, açılacağınız, bu akşam açılacak olan Evin Sanat Galerisi'nde açılıp 12 Aralık'a kadar izleyiciyle buluşacak olan sergide bana en ilginç gelen iki noktadan biri. Yani biri bir modellerle kurmuş olduğunuz e, ilişki biçimindeki bir farklaşma, diğeri de e, füzenlerin de aynı zamanda sergileniyor olması bu evet. anlamda. Ee, ...gerçekten bir yolculuğu da seyretmiş olacağız. Evet. <gülüyor> Özür dilerim. Tekrar şu model ilişkisine döndüğümde bu gerçekten beni çok ilgilendiriyor ve çok merak ediyorum. Ee, aslında sizin resminizde farklı olarak yani model ressam ilişkisinden farklı olarak e, bir... Modelle birlikte üretimi evet, görüyoruz evet. E, tuhaf bir şekilde. Ve bu bana gerçekten çok hem sıcak hem ilginç evet. ve de, hem de iyi bir alan geliyor. Yani e, sanki seyircinin de aktif olarak katılımcı olduğu bir evet. alandan söz ediyormuşuz gibi. Yani onu m, pasif noktadan çıkarıp aktif noktaya getiriyormuşuz evet. gibi geliyor. Biraz bu modelle kurmuş olduğunuz ilişkiyi ve bunun resme yansıma biçimini de anlatır mısınız? Yani şöyle söyleyeyim resim yapmak benim için sadece yani hiç... Hiç kimse için böyle bir şey değil zaten de yani sadece bir uygulama alanı değildir resim yapmak. Yani resim zaten sizin hayatınızın içinde var olan ve sizinle birlikte yaşayan, yürüyen, gelişen bir şeydir. Dolayısıyla bir prototip olarak modeli kullanmak zaten bir noktadan sonra elverişli bir şey olmuyor. Yani daha fazlasını istiyorsunuz. Dolayısıyla da o hayatların birleşmesi gerekiyor. Yani birlikte yaşayarak birlikte bir şeyler üretmek gerekiyor. Evet bir noktadan sonra ben sadece tuvalin başına geçtiğim zaman uygulayıcı olarak kalıyorum. Ama resim tuvalin başında başlayan bir şey değil zaten. Yani onun öncesi... Var olan algının aylar tersine. Evet aylar süren bir birikimle oluşan bir şey. Tuval son aşamadır ve evet tuvalde bir uygulayıcısınızdır belki sadece. Ama onun... Ee, ...öncesinden başlayan süreç resmi... ...zaten oluşturur. Hı hı. E, bu anlamda şöyle şeyler yaşadınız oluyor mu? Hmm, modeli konumlandırış... ...biçiminizle ilgili olarak... E, ...modelden önerileri aldığınız oluyor mu? Evet, yani mutlaka. siz bir fikirle gidiyorsunuz... ...modele modelden de başka bir fikir geliyor... <gülüyor> ...ve bu uygulamaya Tabii. dönüşüyor mu? Zaten bu sergide ağırlıklı olarak... ...modelden aldım fikirleri. Yani orada karakterler var. Ee, örneğin... Red Sonja var evet. yani biraz böyle hani tiyatral kurgusal şeylere evet. de girdik e, ya da ne bileyim işte Zeyna var ya da işte bir hırsız karakteri var oyunlarda olan hı hı. gibi e, bu tip şeyler var. E, dolayısıyla bunlar olduğu zaman da biraz hafiften ucundan kıyısından mitolojik bir takım imgeler de giriyor işin içine. Ki bu da benim sizin resminizde en çok sevdiğim unsurlardan evet. biri yani. E, ...mitolojik unsurları barındırıyor olmanız... ...hatta bir tarafıyla ilustrasyona bile yak evet. yaklaşan bir noktada evet. duruyor olması... ...yalvoyalarınızı evet. bana izlerken çok keyif veriyor açıkçası. Evet, yani ilustrasyon çünkü benim... ...yani bu işe ilk başladığım yıllardan itibaren... ...yani o ilk gençlik, ergenlik dönemlerinden itibaren çok e, önem verdiğim ve yaparken de çok zevk aldığım bir süreçti. Ancak e, desen eğitimi, akademik eğitim, e, nedense illüstrasyonda bu formasyon içinde illüstrasyonu küçümseyen ve öteleyen bir eğitim sistemi içinden geçtik. Dolayısıyla çok e, biraz yani. e, uzak ama dünyada böyle değil aslında. Asla. Burada böyle bir durum var. Dolayısıyla biraz o illüstrasyon aşkım e, ötelendi, e, geriye çekildi. Ancak e, şunu görüyorum ki ben kendim kendi yetkinliğimi elime almaya başladıktan sonra tekrar o geçmişte var olan ilistirasyon sevdası ortaya çıkabildi. Yani üzerimdeki bütün baskılar kalktıktan sonra ben yine ilistirasyonla evet, kavuştum. E, bu sizin resminize başka bir duygu da yakalamamızı sağlıyor. Hem son derece dramatik bir meseleyi ele alırken başka bir tarafıyla da yüzümüzü gülümseten bir evet. resme dönüşüyor. Sizin evet. resminiz aslında bu anlamda da çok hoşuma gidiyor. Ee, peki gelelim şu eski fotoğraflara çünkü hmm. sizin temel ilham kaynaklarınızdan hmm. biri eski fotoğraflar bunu biraz açalım mı? Şimdi fotoğrafla ilişkim de şu şekilde <gülüyor> yani benim babam fotoğraf çekiyordu ve sürekli olarak fotoğraf çekiyordu. Dolayısıyla evde inanılmaz bir fotoğraf arşivi var ve ben çocukluğum boyunca o fotoğraflara hep baktım. Yani hiçbir şey yapamıyorsam canım hiçbir şey istemiyorsa fotoğraf bakardım. Dolayısıyla o fotoğraflar bende imgesel olarak çok büyük bir yer edindiler zihnimde ve hani duygularımda. Onlar da o şekilde çıkıyor. Aslında fotoğrafla ilgili çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Yani o fotoğraf çalışmalarıyla ilgili. Yani tamamen zaten içinde olduğum bir şey olduğu için ve tabii eski siyah beyaz fotoğraflar bunlar. Yani görsel estetik yönü de çok kuvvetli fotoğraflar. <Gülüyor> Bir de bir hayat sunuyorlar, belge gibi de bir şeyler. Yani bugün yakalayamadığımız bir görüntüyü orada görebiliyoruz. Dolayısıyla cazip geliyor fotoğraftan da çalışmak. Bir de mesela biraz da diğer sürdürdüğüm resimler arasında bir mola, bir nefes alma alanı olarak da beni rahatlatan bir şey olarak da kullanıyorum fotoğrafı. Evet, e, evet bu fotoğraf ilham kaynaklarınızdan biri de bu fotoğrafla birlikte kendi birinçil çevreniz yani kendi aileniz evet. e, buna da çok fazla dönüyorsunuz. Aslında evet. bu da bize seyirci olarak e, şu zevki tatmamızı sağlıyor. Yine mutfakla ilişkili olarak e, biyografik temelli olarak da sizin resimlerinizi okuyabiliyoruz. Bu da aslında çok keyifli geliyor izleyiciye. Evet. E, bir de şunu <gülüyor> çok merak ediyorum bunu genellikle konuklarıma sorarım ben. ...edebiyatla ilgili bir konuğum olduğunda da diğer plastik sanatlar ve diğer alanlarla da süreç beni çok ilgilendiriyor. Hı -hı. Ee, yani bir romanın yazılma süreci çok ilgilendiriyor, bir oyunun çıkma süreci çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla sizinle ilgili olarak da bir resmin yapılma süreci beni çok ilgilendiriyor. Hı -hı. Ee, nasıl yaparsınız genel olarak evet. resimlerinizi? Nasıl bir süreçten evet, biraz geçersiniz? Biraz önce de belirttiğim gibi e, resim çok önceden başlıyor aslında olmaya... Yani e, biz biraz şeyizdir ressamlar, e, takipçiyizdir, izleyiciyizdir. E, yani çok bakarız etrafa, çok gözlemleriz ve bu artık e, şey bir harekettir, refleks bir harekettir. Yani bunu şuradan bir resim çıkartalım, Ay, onun da portresi, kemik yapısı çok iyiymiş. Hani buradan da şöyle bir ışık verirsek şöyle de olur gibi değil. Bu yani <gülüyor> artık bir İkinci şey bir davranış. bir benlik olarak. Evet, olarak görüyoruz süren bir şey dolayısıyla oyuncularda da benzer evet, bir refleks vardı yani sürekli vardı bir izleme hali bu izleme halinde tabi şey oluyor elemeye başlıyorsunuz ve bazı şeyler öne çıkmaya başlıyor ve fikirler oluşmaya başlıyor onun üzerine. yani önce bir kimlik buluyorsunuz bir karakter oluşturuyorsunuz ondan sonra o karakterin kimliği üzerinde oynamalar yapmaya başlıyorsunuz yani dediğiniz gibi aslında bir hikaye yazar gibi bir şeyden geçiyorsunuz ama sonuç olarak e, karşınızda e, dört köşesi olan bir çerçevenin içinde bunu anlatıyorsunuz. Peki, e, acaba bunu, siz lütfen yanlış anlamayın zorlamak gibi olmasın ama Hı. dört köşesi olan bir çerçevenin dışında da anlatmak mümkün mü? Plastik sanatlarla yani bir e, fikre sahip olduğunuzda ya da bir resim, kendi gözünüzle bir resim çekip onu kendi gizli metaforik anlamdaki çekmecelerinize attığınızda bunun bir tuval dışında bir yerle paylaşmayı, tuval dışında başka bir yaratıma dönüşmesini düşünürüz mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> ben kendi adıma hiç bunu düşünmedim. Tabii ki bu da başka bir alandır ve çok başarılı örneklerini yapan sanatçılar var. Ama benim e, malzeme ile ilişkim çok e, Bağlı, ...malzemeyle çok bağlı bir ilişkim var ve ondan kopamıyorum. Yani yağlı boya benim için özel bir malzeme. <gülüyor> Onu hani bir heykel tıraşın çamurla uğraşması gibi e, yağlı boya da benim için öyle... ...yani o plastiği gerçekten hissedebiliyorum ve ondan vazgeçemiyorum. E, dolayısıyla ben kendi adıma hiç düşünmedim. <gülüyor> Ama tabii ki başka e, disiplinleri izlemek bana çok büyük zevk veriyor. Evet, e, tam da bunu demişken son sorumda şununla ilgili olacak Zulalan Hanım. Bunu konuklarıma ısrarla soruyorum ben. E, o da Gezi Direnişi'nin biz e, sanat yapanlar, yaratanlar üstündeki <gülüyor> etkisi. Kuşkusuz ki artık hiçbirimiz, sizin adına da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, bundan bir yıl önceki sanatçılar değiliz. Bir, bundan bir yıl önceki yaratım edimine sahip değiliz. Olumlu ya da olumsuz ki bence olumlu anlamda evet. bu çok ciddi bir değişiklik. Değişikliğe uğradı. Demin de sorduğum soruyla ilgili olarak da aslında pek çok disiplinde ya da pek çok disiplinler arası ilişkide yeni üretimlerin doğmasına neden oldu. İyi de böyle oldu. Um, evet. Umudumuz da buydu zaten. Yani bunun evet e, politik dünyaya bir şey söylediği kadar aynı zamanda fikir sahibi olan insanların kültür sanat edebiyat dünyasına da bir şey söylemesiydi. Dolayısıyla fırça darbelerinizi etkiledi mi Gezi Direniş? Ee, fırça darbelerimi e, etkiledi mi? Onu e, bilemiyorum ama çalışırkenki halimi çok etkiledi. Yani e, çalışırkenki ruh halim gerçekten e, çok tuhaf e, gitgeller yaşıyordum. Yani hayal kırıklığıyla beraber umutla sürüyordum. İşte üzüntüyle beraber mutlulukla sürüyordum. E, gerçekten işte... ...gaz maskesini takıp tuvali boyuyordum... ...çünkü içeriye gaz giriyordu... ...yani bunların hepsi... E, ...şu an... ...tam olarak ifade edemiyorum... ...yani Hı -hı. gerçekten ne, ne yaşadım... ...ve ne hissettim... E, ...her şey vardı... ...her şey içinde... ...bence çok net ifade ettiniz... Evet e, süremizin sonuna yaklaştık biliyorum ki siz de gerçekten tatlı bir telaş ve koşturma evet, içindesiniz çünkü tam da e, bu akşam açılıyor umarım evet. bol izleyicili <gülüyor> ve keyifli bir sergi açılışı olur ve çok umarım 12 Aralık'a kadar da aynı yo yoğunluk. ...gün be gün artarak devam eder... ...misafirim olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Zulal Hanım... ...ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için... ...ayrıca bir şey söyleyebilir miyim... ...çok kısa... E, ...buradan dinleyicilere söylemek istiyorum... E, ...lütfen aktör keyini... ...izlememiş olanlar izlesinler... ...ben izledim, çok mutlu oldum... ...bu kadar... <gülüyor> ...çok zarifsiniz, utandırıyorsunuz... ...beni çok teşekkür ederim... E, ...evet zula Hanım'la resim sergisini konuştuk... ...Zulal Hanım... Bu akşam sergisini evin sanat galerisinde açıyor ve 19 Aralık'a kadar görebilir. Özür dilerim 12 Aralık'a kadar görebilirsiniz bu kişisel sergiyi evin sanat galerisinde Hanım'ın e, resim sergisini Zulaal resim sergisi başlığıyla açılıyor zaten. E, bugünün playlistini kendisinin yaptığını söylemiştim. Ayrı Maiden'la başlamıştık. Şimdi Black Sabbath'la veda edeceğiz size saat 10:53 Paranoid. Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eras'tan Sağlam